Ağabey Allah'tan من Raziyyet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahü Rabbi'l Alemin. الرحيم الحمد ve selam العالمين sizi ve على ve şefiğe zinbina ve maulana Muhammed'e Allah'ın ﷻ ﷺ ﷺ ve ehl-i ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ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 Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlih. Adede kemâ ve kemâ yelîkü bi Ya ilahel âlemin, zahir ve batınımızı envâr-ı imâniye ve Kuraniye eyle münevver eyle Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masun ve mahhuz eyle Amin. Cümlemizi cennet ve cemaatullah şerefiyle ile şeref yab ve serfiraz ile. Amin ve hürmeti seyide mürsalin ve alhamdulillahi Rabbi alaamin. Muhterem Müslümanlar, bir hafta fasıla vermiş olduk. Bundan evvelki Cuma'da erkanı imanı yeden şehdü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed'en abdühu ve cümlesiyle ifade edilen dinin temel rükünü üzerinde icmalen durmuş idim. Ve bu bahisle inşallahü teala erkan-ı İslamiyeyi size anlatacağımı söz vermiştim. Devam edenlerin bildiği gibi İmanın altı rüknünü bitirdikten sonra Cenab-ı Hak'ın tevfikine istinad ederek İslam'ın beş rüklünü arz etmeye çalışacağım. İnşallah hikemiyatıyla Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ifade tarzı içinde gönüllerimizin hüsnü kabul göstermesine Cenab-ı Hak inşallah vesile kılsın. O düşünce ve o istikamet içinde kendimi zorlayarak arz etmeye çalışacağım. Verasında marzı ilahisine muvafık kılmak, hoşnut olmak, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hoşnut kılmak tamamen kendisine ait şeylerdir. Mevlai i Müteal elimizin yetmediği, gücümüzün çatmadığı işleri kendi keremiyle lütfeylesin. Erkan-ı İslamiye imanın, nazariden sonra ameli kısmıdır. Nasıl inanacaksın, nasıl tasavvuri, akidevi bir hayatın olacak, öyle de pratik hayatta o hayata ait bir kısım hususlar göreceğiz. Ameli hayat, nazari hayatın takviyecisi. Ameli hayat olmadan, nazari bir hayat, sadece akideye müstenit bir hayat uzun ömürlü olmaz. Tabiri diğerle İslamiyetsiz iman vesile-i necat olamaz. Ne dünyevi ne de uhrevi senin hayatına ışık sıkamaz. Nasıl inanıyorsan, inandığın istikamette yaşayacak amelinle akidene payanda vurmaya çalışacaksın. Amel olmayan insanın akidesinin uzun zaman devam ettiğine kimse şahit olmamıştır. Devrimizde meseleyi ayağa düşüren bir kısım kimseler, kalbim temiz ve Allah'a inanıyorum iddiasında bir miktar devam etmiş, sonra baş aşağı gayaya gittiklerine bütün alem şahit olmuştur. İman mescit yoluyla takviye edilir. İman aşk durmakla, oruç tutmakla takviye edilir. İman gönlünden cimriliği çıkarmana vesile olacak yollara tevessülle takviye edilir. İman bir sürü mahal iktizam etmek suretiyle hacca gitmekle takviye edilir. İman marufu emir, münkerden nehyetmekle takviye edilir. İman cihatla takviye edilir. Ne kadar erken İslamiye var ise bunlar imanın sağından, solundan, önünden, arkasından, altından payandalar mahiyetinde onu takviye edici hususlardır. Nazari ameli üzerinde durur. Bu bölümde inşallah Teala, meselenin ameli kısmını arzda çalışacağım. ubudiyet ve itaatı Allah'a inandım diyen insanların inandıkları Allah'a inkiyat etmelerini, bel kırmalarını, boyun bükmelerini ve bu meseleyi terdat halinde yapıp, kabiliyetleriyle tezahür etmeye çalışmalarını. Sen nesin? Varlıklar alemi içinde, cemaat karşısında, hayvanlar karşısında, inanmayan insanlar karşısında, inanan insanlar karşısında. Sen nesin? İşte bunu tezahür ettirmek için terdat halinde, tekrar ber tekrar yeni ifadesiyle eksersiz yaparak, ubudiyette ve itaatta, Allah'a kullukta bir lahza dur olmayarak ne olduğunu tezahür ettireceksin. Allah'la münasebetini tezahür ettireceksin. Gerçekten Allah'a inanıp inanmadığını fiilen ispat edeceksin. Aranızda abdiyet ve mabudiyet münasebetinin kuvvetine bir kısım emareler getirip ortaya koyacaksın. Melekiyet durumunla inkişaf edeceksin. Ruhi gücünle tezahür edeceksin. Ubudiyetin manası budur. Tekrarla nesin onun zuhuru? Durmadan tekrar edeceksin. Ta ağırlığınla zuhur edesin. Onun için fahri Kainat Efendimiz اَفْقَلُ الْعِبَادَةِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ İbadetin en faziletlisi az da olsa devamlı olanıdır. En az ibadet günde beş vakit namaz kılmaktır. Beş vakiti aksadan bir insan faziletten mahrumdur. Binaenaleyh kalbindeki isipası ve Rabbisiyle olan münasebeti temin silecek, bu münasebeti temin edebilecek yola girememiş demektir. Onun için Fahri Kâinat Efendimiz'e Vâbudu Rabbeka hatta yetiyeke el yakin, Ölüm geleceği ana kadar Rabbine bir an kulluktan dur olma diyor. Devam edersen sen mahiyetinle zuhur edeceksin. Yani camid olmadığını göstereceksin. Sen ayakları üzerinde emekleyen, yerde sürüm sürüm sürünen, behaimden olmadığını göstereceksin. Sen kalbinde iman taşımayan, irfan taşımayan, kafirlerden olmadığını göstereceksin. dilem. Nasıl el ve ayak hareketleri o hareketler istikametinde el ve ayağın bir kısım şeylere alışkanlığını temin eder. Öyle de bu terdatla ruh ve kalp eksersiz yapa yapa yeni ifadesiyle bir kısım meselelere karşı yatkınlık kazanırlar, uygunluk kazanırlar. Kalp ve ruhunuzun üluhiyeti alemiyle münasebeti ancak hubudiyetle inkişaf eder. Rab'le münasebetin gelişmesi bu mevzuda terdat yapmaya çok amelde bulunmaya bağlı. O zaman ruh ve kalbinizde işe bir yatkınlık olacaktır. İçinizde tevahhüş duymayacaksınız. Yani ibadetin ağırlığı üzerinizde bir yılgınlık hasıl etmeyecek. Ne uykunun tatlılığı, ne yemeğin lezzeti, ne hayata ait başka zevkler. Mâniâ ve engel teşkil etmeyecek sizin için. İbadetin neşvesi içinde bulunacaksınız her an. Münasebetinizi, ruh ve kalp münasebetinizi takviye ettiğiniz nispette. Behimi arzulardan tecerrüt etmiş olacaksınız. Kulluk, Allah'a karşı olan inkiyadınız ve itaatiniz. Ruh ve kalbinizde böyle bir yatkınlık ve alışkanlık meydana getirecektir. Avamca ifadesiyle diyoruz ki, küfür bir bakıma bir alışkanlıktan ibaret olduğu gibi, Allah'a kulluk da alışkanlıktan ibarettir. Çok defa siz uyanık bir şuur olarak Allah'a kulluk yapma imkanını belki elde edemezsiniz. Fakat alışkanlığınız var ya, Hava boşluğu gibi sizinle Rabbiniz arasındaki o boşluğu alışkanlığınız atlatır verir size suvari atı gibi. Bir an alışkanlığınızla kalkar sabah namazını kılarsınız. Başlattığımız bu kullukta bir boşluk, bir fütur olmasın. Bir aralık, bir açıklık meydana gelmesin. Alışkanlığı, itiyadı ve yatkınlığı içinde boşluğu kapatı verirsiniz. Böylece hava boşluğu atlanılmış olur. Başka zamanda siz, ondan gelen meltemlerle müteessir, kalbiniz onu duyuş ve ona doyuş neşvesi içindedir. Her an bin tebessüm gizlidir. Böyle olmadığı kabz halinde siz, alışkanlıklarınızla boşlukları kapatacaksınız. Mahiyetinizle incila edeceksiniz. Yani melekiyet mahiyetinin inkişaf ettireceksiniz. Öyle bir mahiyet taşıyorsunuz ki sizde ağaçtan, ottan yani cemaatattan mana var. Öyle bir mahiyet taşıyorsunuz ki sizde sizin doğunuzda olan mahluklardan mana var, behaimden mana var. Öyle bir mana, mana taşıyorsunuz ki eşya ve nüfuz imkanı içinde esma ve sıfat-ı ilahiyle münasebet kuramamış... Gözü bulanık, bakışı bulanık, nazarı bulanık, kâfirlikten sizde mana var, beşeriyetiniz iktizasıyla. Öyle bir mana taşıyorsunuz ki, mahiyet taşıyorsunuz ki, meleklerde dahi bulunmayan bir mana, bir mahiyet mün demiştir sizde. İşte bu en ulvi mananın inkişafı, ruhçuların ifadesiyle ruhi gücün kazanılması, Sofiyen'in ifadesi içinde sizdeki melekiyet yönünün inkişaf ettirilmesi, behaim yönünün, hayvani yönünün güdükleşmesi, hayvani yönünün tamamen körelmesi, ancak ibadet, inkiyat ve itaat sayesinde olacaktır. Siz ruhunuza doğru dönük, iç aleminizde meşgul bu mevzuda terdat yaptığınız müddetçe, kendi kendine melekîyet zuhur edecektir. İçinizde arşiyeler çizme imkanını bulacaksınız. Allah'tan uzak ve dünyaya inhima nispeti içinde ibadet bir kısım formülleri yapmadan ibaret kalacak. Vicdanınız açık bir pencere göremeyecek. Lahut âlemine münkeşiz bir menfez şahit olamayacak. Allah'la münasebetinizi çocukluk anından Musalla taşına yatacağınız ana kadar geliştirmemiş bulunacaksınız. İbadet ve inkiyat sizin melekiyet yönünüzü inkişaf ettiriyor. Ama kim olursa olsun, ruha dönük iç alemine müteveccih bir cehdi varsa, onun içinde bu denli bir inkişaf olacaktır. Hindu de olsa, Brahman da olsa, Buda da olsa içinde bir inkişaf olacaktır. Aylarca yemeden içmeden duracaktır. Aylarca kadını aklına getirmeyebilecektir. Aylarca lahut aleminden gelen esintilerle dudağı tebessümle süslenecektir. Aylarca kendini hatırlamayacaktır. Ben var mıyım diye düşünmeyecektir. Buda da yapabilecektir bunu. Brahman da yapabilecektir bunu. Belki konfüçüsün sadece ahlaka dayanan mensuplarından birisi de yapacaktır bunu. Hristiyan da, onun mistiği de yapacaktır bunu. Ama bir müminin bunu yapışıyla, bir Hristiyanın bir budanın yapışı arasında matlub itibariyle bir fark vardır. Bir fark vardır. Mümin mesafe alma yolundadır. Diğerleri yerinde sayma veya hoplayıp düşme durumundadır. Avamca misallendirmek istiza ederse, bu da iç alemine doğru bir iç müşahede ile kendine göre mesafe aldığını zanneder. Nirvana'ya ulaşmak için o bir kuyunun dibinden yukarısına yukarısından dibine inip çıkmaktadır. Ama katettiği mesafe sadece bir kuyunun boyudur. Veya mükemmel bir dinamizmaya sahip bir makina gibi içindeki gücüyle dinamizmiyle yerinde hareket edip duran tarrakalar çıkaran bir şeydir. Bu da ve bu da mensubuna göre, nirvanaya varma yolunda iç müşahede, ruh ve kalp müşahedesi yerinde hoplayıp zıplayıp duran ve tarrakalar çıkaran bir motorun çalışması gibidir. Ne içe doğru ne de dışa doğru bir enerji hasıl etmemekte, bir aydınlık meydana getirmemekte, bir iş yapmamakta enerji boşuna sarfedilmekte. edilmekte. Maksat nirvana'ya varma, humudete, sükunete varma, yoklukta huzura kavuşma, tenasuhun devri daiminden kurtulma, ebedi yokluğun ıstırabından kurtulma, ölüp hesabın ağırlığından kurtulma, nirvana'ya varma. İnna lillâh ve innâ ileyhi râciûn. Mümin, müminler içinde bu inkişarza cidden muvaffak olan insan, rayına oturmuş bir lok, lokomotif gibi, Hayatın her merhalesinde ayrı bir istasyona varacaktır. Eşya rahadetlere nüfuz istasyonum. Esma-i ilahi idrak istasyonum. Esma-i ilahi arkada bırakma istasyonum. Sıfat-ı ilahiye varma istasyonu. Zat-ı ilahiyet zat-ı karşısında şaşkın kendinden geçme istasyonum. Seyr-i ilallah. Sonra seyr-i ilah istasyonu. Ne aklımız yeter ne idrakımız çatar bu işe. Doğrudan doğruya zat-ı konuşmasıyla konuşan, görmesiyle gören, duymasıyla duyan, adımıyla adım atan, tutuşuyla tutan, hüviyette bir seyir ikmal etme yolu. Ve sonra seirmin minallah. Hak aleminin tatlı güllerinin neşveli neşesi, onun içinde bir sarhoşluk meydana getirmeden haktan yeniden halka dönme. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın takip ettiği yolda yeniden beşerin içine gelme. Olgun bir insan hava ve hüviyeti içinde beşerin elinden tutup onu olgunluğa götürme. Kat ettiği mesafenin bütün cilvelerini, bütün hüzuzat ve zevklerini onlara dahi tattırma. Bir sonsuz yoldur ki mümin bu sonsuz yolda rayına oturmuş bir lokomotif gibi, arkasına taktığı binlercesiyle beraber lahut alemine doğru kat'i mesafe etmektedir. Namütenahiye, sonsuza sonsuz bir yolculuk içinde seyyihat etmektedir. Namütenahi olan Allah'a doğru yapılan yolculuğun sonu yoktur. Sonsuz, ezeli ve ebedi olan Allah'a doğru yapılan yolculuğun sonu yoktur. İç müşahede de seyr yapan insan, ibadet-i taat'ın neşvesi içinde bunu duyacak ve tadacaktır. Allahu Akbar demek suretiyle nefsini yarak namaza duran, kemerbeste yübudiyet içinde Allah'a karşı kulluğunu ilan eden, vicdanında da derinden derine bunu müşahede edecektir. Latife-i Rabbaniye'nin düğüm düğüm çözülmeleri içinde, Lahut aleminin lahza lahza tebessümleriyle karşı karşıya kalacaktır. Müminde bu yolculuk sonsuzdur. Aklıma gelen misali nezaketsiz buldum. Lokomotifle, yerinde oynayan motorla veya bir dolap, dolap beygiriyle meseleyi misallendirme bana mevzuun nezaketi içinde nezaketsizce geldi. Belki meseleyi daha güzel ifade için şu misal daha uygun olurdu. Müslümanlık yolu bütünüyle bir plakın en mükemmel şekilde bir besteye mazhariyeti içinde başından sonuna kadar size bir musiki dinletmektir. İç aydınlığı içinde Lahut aleminden gelen Meltemlerin musikisini dinletmesidir. Lahut alemindeki mevcelenmelerin musikisini dinletmektir. Bu noktalara Kulluk sizdeki melekiyet yönünü inkişaf ettirecektir, girizgahından girdik. Siz Allah'a kulluk ve inkiyatla ruhunuzu inkişaf ettirecek, gerçek ruh gücünü kazanacaksınız. Burada duracak arşi azamı seyredeceksiniz. Ara sıra devamlı olmasa bile namazda gerçek kulluğun zevkine vasıl olacaksınız. Ara sıra içinizde hayvaniyet hükmese, Kinler, nefretler, şehvetler, behimi, garizeler hükmünü icra etse bile fakat melekiyet bir sünger gibi bu kirli yazıları silecek asıl hüviyetinizi sizin nazarınıza verecektir. Müminlik budur. Zira bu Allah'la arada olan bir münasebettir. Elektronik münasebet gibi bir münasebettir, benzetmek olmasın. Bizi bin bir esmasıyla var eden ve ayakta tutan Hazreti Allah Celle Celaluhu. İç alemimizin hayatı için onunla münasebet kurmamızın adı Allah'a kulluk ve itaattır. Dikkat buyurun. Size uzun boylu anlatacağım bir kulluğu anlatırken onu kendi içimizde takip etme çok faydalı olacak ve meselenin belki çözümü buradan başlayacaktır. İnsanın meleciyeti, ubudiyetle, itaatla ve inkiyatla inkişaf eder. Niçin? Çünkü kulluk Allah'la münasebet kurmadır. Abdin Rabbiyle münasebeti, mahlukun halikiyle münasebeti, yaratılan ve onun kayyumiyetiyle ayakta duranın, kayyum olan Allah'la münasebeti. Bu cismaniyetimiz itibariyle bedenimiz itibariyle, aklımız itibariyle, bir de iç alemimizin hayatı var. Öyle latifeler var ki, onunla münasebeti kesildiği zaman ölür. Bir şehevi haliniz onunla sizin münasebetinizi temin edecek bir duyguyu öldürür. Bir kin haliniz onunla münasebetinizi öldürür. Bir nefret haliniz onunla münasebetinizi öldürür. Çünkü, Sırla hafâ ile Allah'ın münasebeti, insanlığa has bir keyfiyettir. Hayvanatla Allah'ın böyle bir münasebeti yoktur. Onlarla münasebeti halik mahluk münasebetidir. Yaratır ve sevk eder. Sizin iç aleminizin hayatiyeti, Cenab-ı Hak'la ubudiyet ve itaat yoluyla kuracağınız bir münasebete bağlıdır. Rabbinle münasebetin nisbetinde kulluk devam eder. Kulluk Rabbinle münasebetini devam ettirir. Devrin sırrıyla meseleyi anla. Kulluk yaparsan münasebetin devam edecek. Münasebetin devam ederse sen kulluğu devam ettireceksin. Bilmeceyi anlayabildinse ne mutlu sana. Onun için kullukla Rabbinin arasına giren her mani bu münasebeti kesici maiyettedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alabildiğine bir titizlik içinde kahve tabet elayhi Onun da hanımı vardı. Sabah akşam oturup kahvaltı yapıyordu. Ve cıvıl cıvıl çocukları vardı nübüvvetten evvel nübüvvetten sonra. Vahiy geldiği zaman Allah şöyle buyuruyor. Ve tebatt leyhi tebtila. Habibi Dişan'ın biraz da Betul ol diyor. Ne demek Betul olsun? Evladu iyal sevdasından sıyrıl. Evli dayı olsan biraz mütecerrit ol. Biraz Rabbini kendini Rabbine ver. Kalbinde bütün masivayı temizle. Nebinin Allah'a varış keyfiyeti ve ubudiyeti Ubudiyetin müntahası olan bu noktada kendisini gösterir. Evi, barkı, malı, menalı dünyası varken bütün bunlarla alakayı kesmek ki tasavvufi ifadesiyle mâ Allah'tan katı alaka etme. Veya ehli tahkikin ifadesi içinde kendisini Allah'tan alıkoyan her şeyi dünya sayma ve çiğneme kullu mâ yüşkilüke an illâ fehiyye seni Allah'tan alıkoyan her şey dünyadır. Aşağıdır, denizdir. seni batırıcı şeydir. Sen de onları terk et. Bir yerde ve tebettel ileyhi tebtila. Tebettel kelimesindeki sırrı anlayabilseniz sarfa göre, iştikak ilmine göre. Gönlün istemeyebilir diyor. Tekellüf ifade eder bu bak. Biraz zorla kendini. Biraz zorla şöyle. Hanımı kafadan atmaya zorla kendini. Biraz çocuklarını kafadan çıkarmaya zorla kendini. Biraz gecenin zevküvene şensini sana ait yönüyle terk etmeye zorla kendini. Ve tebessül ile tebsilâ. Sen bu tebettülü yaptığın zaman Kur'an ifadesi bu mucizül beyan. Tebtil olacaktır kendi kendine. Birden bile kendini ona çok verdiğini Allah yaratacak ve sen kendini onun içinde göreceksin. Ama bu işin başında bir zorlama vardır. Ne anlatıyor Allah Celle Celaluhu peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem. Ya eyyuhel mudeffin kum fa'nzir wa rabbek fa kabbir wa siyabek Kalk inzar et. Rabbini tekbir et. Elbiseni tertemiz tut. Ricisten ve pisliklerden, iç, diş, habaisten, jarayimden, hubusten temizden diyor. Tecerrüd et. Tam bir nezahet taharet içinde Rabbine teveccüh eyle. Kâh oluyor ki ve la temuddenne ayneyke diyor. Gözünü onlara dikme diyor. Mala, ceha veya mal ve cah sahiplerine gözünü dikme diyor. Habibi edibini öyle bir terbiye ediyor, öyle yoğuruyor, öyle lahat lokum haline getiriyor ki Getirdiği esasatla beşerin kıtlağını incitmeden kalbine girecek, oturacak ve taht kuracaktır Fahri Kâinat Efendimiz. Bizzat ilahi potada eriyor, bir biçime giriyor, bir şekil alıyor. Rabb ile münasebetin kuvvetlendirilmesi, bu münasebeti kesecek, adeta bu elektronik münasebeti kesecek bütün gâile, bütün mevânî, Yerinde her şey silinip atılmalı. Burada hadisin ifade ettiği bir nükteye dikkatinizi rica edeceğimiz. Biz meselelerin söylenildiği şekilde kabuğu ve kışlı üzerinde emekleyen insanlarız. Onun için çok defa ince telifler, mevzuna da akıl erdiremeyiz. Tekellüflü tefsirlerle meseleyi alt üst eder, verbat ederiz. Bu şudur, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu münasebetin hatıra getirdiği şey. Mübarek bir sözü var. al-himar wal الْحِمَارُ wal-kalb. Namaz kılarken önünüzden himarın geçmesi, kadının geçmesi, kelbin geçmesi namazınızı ifsad eder. Bu hadis Ahmet Hanbel'in müşnedi İbn-i herhalde bir bakıma Ebu Davud'un süneninde de var bir yönüyle. Başka bir defada buyuruyor Allah Resulü. Na yak salate şeyün, fadrau şeytan. Önünüzden biri geçerken namazı kesmez. Mümkün olduğu mertebesiz önünüzden geçmesine mani olun. Mani olun zira o şeytandır. Namazda sizin önünüzden geçen şeytandır buyuruyor. Hadisin sonu değil de başı yönüyle zahiri iki hadis arasında bir münafat vardır. İnsanın önünden birinin geçmesi namazı kesmez hadizatında. Fukuhan'ın icmaı vardır bunda. Meseleyi Urve halası büyük kadın Hazreti Ayşe'nin yanında açınca Buhari'de görüyoruz mükerrer rivayetlerle.